Abese Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Abese ve tevallah enca'ahul e'mâr Yanına görmeyen ama biri geldi diye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 lehu ama irşada ihtiyaç duymayana ise ona dönüp itibar ediyorsun halbuki kendisi arınmak istemiyorsa onun arınmamasından sana ne ve emmâ men jâeke yes'â ve huve yakhşâ fe ente anhu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 Ne nankördür o. Min ey şeyin halqahu min nutfatin sabil Yaratan onun neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı.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 ve ve hele insan yiyeceklerinin kaynağına bir baksın biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük sonra nebat bitsin diye toprağı iyice sürdük orada hububatlar taneler üzümler ve yoncalar zeytinler ve hurmalar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 يَوْمَ يَفِرْضُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ يُغْنِيهِ İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından... Eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. Vücuhun yevme idin mustiratun dâhiketun mustebişirah. Ve vücuhun yevme izin aleyhâ gâberatun terhâkuhâ katarah. Ula'ike humul keferatul fecerah.